Yarışma başlayınca Musa, "Önce siz marifetinizi ortaya koyun. Ne atacaksanız atın." dedi. İplerini ve değneklerini yere attılar ve "Firavun'un izzetine yemin ederiz ki galip gelen biz olacağız." dediler. Derken Musa da değneğini yere attı. Bir dene görsünler. O büyücülerin göz boyayarak uydurup ortaya koydukları şeyleri yutuveriyor. Bunu gören sihirbazlar Derhal secdeye kapandılar. Rambül alemine, Jambül alemine Musa ile Harun'un Rabbine biz de iman ettik dediler. Firavun demek ben size izin vermeden ona inandınız ha anlaşıldı. Size büyüyü öğreten ustanız oymuş. Size yapacağımı da yakında öğreneceksiniz. Farklı yönlerden olmak üzere el ve ayaklarınızı kesecek ve hepinizi asacağım. Hiç önemi yok. Dediler, biz zaten Rabbimize döneceğiz. İman edenlerin öncüleri olduğumuzdan ötürü, umarız ki Rabbimiz günahlarımızı affeder.''